Kadın eskiden neşeli, konuşkan, sevgi doluyken, yaşlandıkça tıpkı ağzı açık kalınca sirkeleşen şarap gibi çekilmez, yaygaracı sinirli bir kadın olmuş. Önceleri kocasını bütün köy yosmalarının peşinde koşar, çok sayıda kötü yere girip çıktıktan sonra akşamları uslanıp Ağzı gibi içki kokarak eve döner gördükçe üzülmüş. Ama gık bile dememiş. Sonradan bu durum onuruna dokunmuş. Bunun üzerine hiç ses çıkarmamış. Uysallıkla öfkesini içine atmış, ölünceye kadar da bunu içinde saklamış. Kadıncağız sürekli sokağa çıkar, bir takım işler peşinde koşarmış. Gidip avukatları mahkeme başkanını görür, Senetlerin vadeleri geldiğini anımsar, ödemelerin ertelenmesini sağlarmış. Evde de durmadan ütü yapar, dikiş diker, çamaşır yıkar, işçilere göz kulak olur, faturaları ödermiş. Biri yandan da kocası olacak o beyefendi, somutkan bir tavırla hep uyuklarcasına oturur, bu uyuşukluktan kurtulunca karısına kırıcı bazı sözler söyler, Ateşin başına geçerek piposunu tüttürür, arada bir de küllerin içine tükürürmüş. Kadıncağız günün birinde doğurunca çocuğu süt vermeleri gerekmiş. Çocuk eve dönünce de şehzadeler gibi şımarıkça ve nazlıca yetiştirmeye başlamış. Annesi onun üzerine titriyor, reçellerle besliyormuş babası ise yanın koşturuyor, üstelik filozofça bir tavırla hayvan yavruları gibi çırılçıplak dolaşsa da olur diyormuş. Karısının düşüncelerinin tersine olarak, adamın kafasında az çok örnek bir çocuk tipi varmış. Oğlunu da bu örneğe uygun yetiştirmeye çabalıyormuş. Çocuğun sağlam yapılı olmasını istediğinden, eski Ispartalılar gibi sert yöntemlerle yetiştirilip büyütülmesini istiyormuş. Bu nedenle onu soğuk odada yatırıyor, bol bol rom içiriyor, dinsel törenlere küfür etmesini öğretiyormuş. Çocuk durgun yaratılışlı olduğundan babasının bu isteklerini tam anlamıyla yerine getiremiyormuş. Annesi ise çoğu kez onu dizinin dibinden ayırmak istemiyormuş. Kartonları keserek ona oyuncaklar yapıyor, masallar anlatıyor, çocuğu karşısına alıp onunla saatlerce sonu gelmez biçimde konuşuyormuş. Hayatta yalnız kaldığından, kadıncağız içine attığı ne kadar dağınık, kırık sevgileri varsa hepsini bu çocuğa vermiş. Oğlunun büyük büyük işler başaracağını düşünüyormuş. Daha şimdiden onu büyümüş, güzelleşmiş, esprili bir insan olarak ya bayındırlık ya da adliye işlerinde iyi bir işin başına geçmiş olarak görüyormuş. Kadınchaz çocuğuna okuma ve evdeki eski bir piyanoda 2-3 eski şarkıyı çalıp söylemesini bile öğretmiş. Bütün bunları gören ve böyle şeylere pek aldırış etmeyen Bay Bovari adam sende zahmetine değmez diyormuş. Onu devlet okullarında okutsak bile yine para ister. Sonra memurluk ya da bir ticaret işi için gerekli parayı bulabilecek miyiz bakalım? Hem zaten insan biraz açık göz oldu mu hayatta daima başarı kazanır. Bayan Bovari bu sözlere gülüp geçiyor. Çocuk da köyde haylazlık edip duruyormuş. Irgatların peşinden ayrılmıyor, toprak yumruları fırlatıp uçan kargaları kovalıyor, hendeklerin kıyılarındaki ağaçlardan dut koparıp yiyor, eline bir değnek alıp hindi çobanlığı yapıyor, harmanda ekin saplarını kurutuyor, korulukta koşup zıplıyor, yağmurlu günlerde yürüyor, kilisini senin kemer altında kaydırak oynuyor. Büyük yokuşlarda da çanları illa da ben çalalıy diye zangote yalvarvarıyor. Bütün ağırlığıyla en kalın ipe asılarak ipin her sallanışında kendisine alıp götürüşünü hissetmeye can atıyor. Bu yüzden de meşe ağaçları gibi gelişip serpiliyor. Elleri tuttuğunu koparacak, yüzüne vursan kan fışkıracak hale geliyormuş. Çocuk 12 yaşına gelince annesi onun okumaya başlamasını sağladı. Bu işi papaza havale ettiler. Dersler kısaydı. Ayrıca çocuk bunları doğru dürüst bellemiyordu. Bu yüzden derslerin pek de işe yaradığı yoktu. Papaz çocuğu ancak boş zamanlarında okutuyordu. Bunu da Kilisedeki papaz odasında ayaküstü bir vaftizle bir cenaze töreni arasında yapıyordu ya da akşam duasından sonra bir yere çıkmayacaksa haber gönderip öğrencisini çağırtıyordu. İkisi de papazın odasına çıkıyorlar, bir masanın başına oturuyorlardı. Şamdan'ın çevresinde sineklerle pervaneler uçuşup duruyorlardı. Hava sıcak olduğundan çocuk uyukluyor, papaz da ellerini göbeğin üstüne kavuşturarak uykuya dalıyor, çok geçmeden ağzı açık horlamaya başlıyordu. Başka seferlerde papaz efendi, o çevrelerdeki bir ağır hastaya, din gereği şaraplı ekmek yedirdikten sonra döndüğünde, Şarlı, kırlarda haylazlık yaparken yakalıyordu. O zamanlar onu yanına çağırıyor, tam bir çeyrek saat öğütler veriyor, sonra bu fırsattan yararlanarak bir ağacın altında ona fiil çekimini öğretiyordu. Bazen Yağmur, bazen de yoldan geçen bir tanıdık, onların bu işini yarıda bıraktırıyordu. Ama papaz öğrencisinden pek memnundu. Delikanlının çok iyi belleği var maşallah diyordu. Ancak Charles bu durumda kalamazdı. Annesi işi sıkı tuttu. Babası da utancından, daha doğrusu usancından fazla diretmeden peki dedi. Öyleyken yine de çocuğun liseye başlaması için bir yıl daha beklediler. Derken 6 ay daha geçti. Ertesi yılda Şarl, artık sürekli olarak Ruel Lisesi'ne verildi. Ekim ayının sonuna doğru St. Romen sıralarında babası onu alıp oraya götürdü. Şimdi hiçbirimizin onunla ilgili bir şeyi anımsamamız doğrusu olanaksız. Kendi halinde bir çocuktu. Teneffüslerde oynuyor, etütlerde ders çalışıyordu. Sınıfta ders dinliyor. Yatakhanede horul horulu uyuyor, Yemekhanede iştahlı iştahlı yemek yiyordu. Belisi Jantri sokağında, Toptan hırdavat ticareti yapan bir adamdı. Çocuğu ayda bir kez pazar günleri, Dükkanını kapadıktan sonra okuldan çıkartıyor, Gidip geçsin, gemileri seyretsin diye limana gönderiyor, Sonra da akşam yemeğinden önce, Tam saat 7'de okula geri getiriyordu. Şarl her perşembe akşamı oturup annesine kırmızı mürekkeple uzun mektuplar yazıyordu. Sonra tarih çalışıyor ya da etütte elden ele sürünen Anaşarsis adlı eski bir kitabı okuyordu. Bu kitap İsa'dan önce dördüncü yüzyılda Grekler'in Genel ve özel yaşayışlarını anlatıyordu. Gezintilerde de Şarl, kendisi gibi köylü olan Hademe ile konuşuyordu. Çalışı çabalıya sınıfta orta dereceli öğrenciler arasında tutunabildi. Üstelik bir kez doğa bilimden az daha birincilik alıyordu. Ama üçüncü sınıfı bitirdiği zaman ana babası nasıl olsa lise bitirme sınavına kendi kendine hazırlanır diye düşünerek tıp fakültesine vermek üzere onu okuldan aldılar Annesi ona Robek deresi kıyısındaki bir evin dördüncü katında bir oda kiraladı Burası kadının tanıdığı bir boyacının eviydi Kadıncağız oda kirası ve yemek giderleri konusunda anlaştı Eşya bulup buluşturdu Bir masa iki iskemle aldı Evinden eski bir tahta karyola getirdi. Ayrıca bir de küçük dökme soba aldı. Zavallı yavrucağı üşümesin diye odun bulup buluşturdu. Sonra hafta sonunda bak artık tek başına kalacaksın usludur diye öğütler verip gitti.